Hazırlayan ve sunam Çelenk Bafra. Merhaba, hoş geldiniz. Açık Radyo'nun yeni yayın döneminde yepyeni bir programla karşınızdayım. Ben Çelenk, hariçten sanat programındayız. Size gezegenden kültür sanat haberleri getirmek üzere buradayım. Programın amacı hepimize küresel sanat gündeminden çeşitli kesitler sunmak, yurt dışından haber ve tartışmaları yere, yerele bağlayarak yorumlamak. Bunun için de sıcak haberler vermek yerine Türkiye'yi ilgilendiren ve veya Türkiye'den katılımcılara yer veren sergi, yayın ve projeleri ele alıyoruz. Müzeler, biennaller, fuarlar ve diğer büyük ölçekli projelere odaklanarak sanat, mimarlık, tasarım ve müzecilik alanındaki yeni gelişmeleri inceliyoruz. Yurt dışından gönüllü muhabirlerimiz de olacak ee, ve tabii ki programda çeşitli projeler hakkında söyleşmek üzere konuklar da ağırlıyor olacağım. İlk canlı yayındaki konuğum eski bir dostum aynı zamanda Ceren Erdem. Ee, Ceren çalışmalarına New York ve İstanbul'da devam eden bir küratör, sanat profesyoneli ve yazar. Bugün kendisiyle e, 11 Aralık'ta ...Roma'nın yani İtalya'nın en büyük modern ve çağdaş sanat müzesi olarak tarif edebileceğim... ...21. Yüzyıl Sanatları Müzesi Maxi'de 11 Aralık'ta açılan İstanbul Passion, Joy and Fury... ...ya da İstanbul Tutku, Neşe, Öfke adlı e, sergiyi anlatıyor olacak. Eğer vaktimiz yeterse de ilk gönüllü muhabirimiz olarak New York'taki sanat haberlerinden de bir seçki sunacak bize... ...programa hemen başlayalım Ceren'le. Ceren hoş geldin. Hoş hoş bulduk Ceren. Ee, sergiyi 11 Aralık'ta açtınız. Bu Zaha Hadid'in de e, mimari tasarımıyla ön planda olan... ...zaman zaman hakikaten çok büyük ölçekli ses getiren sergilere imza atan... ...bazı dönemlerde biraz atıl kaldığını düşündüğümüz bir sanat kurumu burası... ...ama Roma'daki en hareketli güncel sanat projelerine yer veren yer. Ee, aynı zamanda hem e, görsel sanatlar hem de mimarlık alanına odaklanan bir kurum burası. Burada e, bir süredir e, sanat direktörlüğünü geçmiş İstanbul bienallerinden hatırlayacağımız Hoharro üstleniyor. Nitekim sizin İstanbul üzerine açtığınız serginin küratörlüğünde Hoharro ile beraber daha önce onunla yakın çalışmış biri olarak sen ve yine Max ekibinden Elena Motisi ve Donatella Saroli üstlendi. Evet. Ee, yakında aldığım haberlere göre de sergi 8 Mayıs'a kadar uzatılmış durumda. Dolayısıyla bu programı takip eden izleyicilerimizin dinleyicilerimizin de eğer yolu Roma'ya düşerse bu sergiyi e, görme fırsatı olacak. Sergi kapsamında 300 sayfalık çok kapsamlı bir yayın da yaptınız. Sadece sergideki sanatçılar değil. Türkiye'de e, mimarlık, sanat ...siyaset, sosyoloji... ...kent çalışmaları alanında pek çok uzman isim... ...yeni yazılar kaleme aldılar... ...hepsinden konuşacağız... ...siz sergiyi şöyle tarif ediyorsunuz... ...İstanbul, tutku, neşe, öfke... ...demişsiniz ki... ...yaratım süreci için duyulan tutku... ...hedeflere ulaşmanın verdiği neşe... ...ve kenti duyudan öfkenin... ...bir araya geldiği eser seçkisi... ...batı ile doğu arasında bir köprü konumunda olan... ...çağdaş Türkiye'nin dinamiklerini... ...değişimlerini ve kültürel taleplerini... ...ele alıyor... Gezi Parkı dönemindeki protest süreçten başlayarak kentsel dönüşüm, siyasal çatışmalar ve direniş, üretimin yenilikçi modelleri, jeopolitik aciliyetler ve umut, geleceğe dair umut başta olmak üzere farklı temalara odaklanılıyor. Evet. Ee, Valla 45 sanatçı, mimar, yüzden fazla iş ve çalışma olduğundan bahsediliyor. Bize neler söylemek istersin bununla ilgili? E aslında belki en baştan bir hadit binasından başlayalım. Zahadit'i de yakın zamanda kaybettiğimiz için. Sergiyi hazırlarken her ne kadar çok fazla söylensem de bugün aslında o binada bir sergi hazırlamış olmak... ...benim için başka bir şey ifade etmeye başladı. Bir yandan aslında bu müze için... ...Zahadiz'in en sakin tasarımlarından biri olduğu söyleniyor. En sakin müze tasarımlarından biri olduğu söyleniyor. Ama biraz sergi hazırlamak... ...deveye hende katlatmaya benzediği zamanlarda oldu. Fakat müzenin o anlamda çok deneyimli bir ekibi var. Mekanın, her köşenin, her duvarın kıvrımını, eğimini... ...çok iyi biliyorlar. Ama yine de bir... Önce buna bir değinmek istedim. Sen de onunla başladığın için. E, Roma'da... E, ...aslında güncel sanat... ...çok fazla... E, ...gelişmiş durumda değil. Yani bizim düşündüğümüz anlamda... ...yani hayal edebileceğimiz anlamda... ...bir güncel sanat merkezi... ...olmadığını fark ettim ben bu süreçte. E, Maksi dışında... ...birkaç kurum daha var. Galeriler daha ufak. E, tabii sık sık Vendik Biennial'ine gittiğimiz için... ...aslında İtalya'yı biraz daha bu anlamda... ...canlı bir merkez olduğu... ...hisimiz vardı belki... ...en azından benim öyleydi... ...o konuda biraz yanıldığımı gördüm... ...ama Hohanru'nun da... E, ...Maxi'nin e, direktörü olmasıyla beraber... ...aslında kurumun... ...nasıl değiştiğini, dönüştüğünü... ...ne kadar daha canlı, dinamik bir yer olduğunu... E, ...geçmiş sergilere de... ...biraz kıyaslayarak gördüm... ...ayrıca bunu bütün müzi ekibi ve küratöryal ekip de söylüyor... ...kaldı ki e, bu... E, bu serginin yani İstanbul sergisinin e, müzede gördükleri e, mekan kullanımı açısından en e, yaratıcı e, sergi olduğunu ve galerileri tanıyamadıklarını da söylediler. Bunlar da birazcık hani ekipten e, ipuçları. E, senin de söylediğin gibi evet Hanru'yla e, tanışıklığımız 2007 Bienal'in hazırladığı zamana e, denk düşüyor. 2006 ve 2007'de hep beraber çalıştık. İşte sen ben Hanru Bige <gülüyor> Ee, ve pek çok arkadaşımız ee, ve ondan beri de e, hem Hanru'nun e, İstanbul Biyana'nın danışma kurulunda olmasıyla hem aslında bölgeye ve burada olan e, konulara ilgisi nedeniyle İstanbul'la hep bir bağlantısı olduğunu da biliyoruz. E, dolayısıyla aslında Roma'ya giderken de İstanbul'a yeniden e, bir şekilde ele almak istediğini zaten dile getirmişti. Ee, ve bir aslında bir program hazırlığı var orada ee, bugün a, genelde Avrupa'nın hani aslında dünya genelinde de konuşulan ama Avrupa'yı daha çok ilgilendiren meselelerin Doğu Akdeniz'den çıktığı yani Orta Doğu diyebiliriz ya da bir miktar... Ee, ...çıktığını düşünerek aslında buradaki e, merkezlerde ne olup bittiğine bakmayı düşündüğü bir program var. Bunun için önce bir İran sergisi vardı. Haz bir turlayan hmm. bir sergi oldu bu. E, İstanbul sergisi de müzenin kendi hazırladığı bu serideki ilk sergi ve bundan sonra da bir Beyrut sergisi düşünülüyor. Şimdi tam da hemen buraya yani Akdeniz'e bakıyor. Özellikle de Orta Doğu ve Avrupa ilişkileri bakımından Akdeniz'deki kent profillerini çıkartmaya çalışan bir program öngörüyor. Hakikaten evet. İran üzerine ağırladıkları sergideyelim. Çünkü Fransız yapımı bir sergiydi evet. aslında. Ama bu hem Harun'un geçmişten getirdiği bilgisi araştırması ve bağlantıları sayesinde İstanbul sergisi ortaya kondu. Bundan da Beyrut'ta bu seri devam edecek hakikaten. Fakat tabii bizim özellikle Türkiye'deki güncel sanat çevrelerinde diyeyim bu tarz ulusal sergiler ya da işte Türk Sanatı Sergisi atıyorum e, hatta kent sergileri örneğin tek bir kentin profilini çıkartmaya çalışan örneğin İstanbul sergileri her zaman tartışmalı konular olmuştur e, size de bu yol bu yönde bazı eleştiriler gelmiş olabilir özellikle araştırma sürecinde diye söylüyorum ya da katılımcıların bu tarz bir sergiye e, dahil olmakla ilgili bazı çekinceleri olmuş olabilir. E, öte yandan sergi daha açılmadan önce basında böyle gezi sergisi olarak da evet. lanse edildi ve bence bu adeta serginin asıl kavramsal çerçevesinden, asıl meselesinden rol çaldı. Fazlasıyla evet. E, Maxi yine de şunu söylüyorum işte bu bunu belki biraz ele alabiliriz diye. Maxi Harnum'u bilgisi ve bu programın ötesinde neden ve şimdi ...İstanbul üzerine bir sergi yapmak istedi. Ve de bu serginin Türkiye sanatını ele alan... ...ya da işte İstanbul kenti üzerine yapılan diğer sergilerden... ...farkı sence nedir? Benim açımdan bu özellikle kurduğunuz ekip... ...yaptığınız işbirlikleri... ...bütün bu serginin konsepsiyon... ...yani serginin oluşturulma sürecinde... ...izlediğiniz yollar, yöntemler çok belirleyiciydi. Bununla ilgili sen neler düşünürsün? Ee, şimdi şöyle, Türkiye'de aslında... ...özellikle... E... Suriye'de e, bütün işlerin kızış, yani hiç öngörülmeyeceği şekilde belki de e, kızışmasıyla Türkiye daha büyük bir rol oynamaya başladı. Daha doğrusu daha kritik bir duruma geldi. Bir yandan ülkenin kendi gündeminin yarattığı e, gerginlikler de söz konusu. E, dolayısıyla aslında burada bir e, neredeyse bir aciliyet hissi ortaya çıktığını düşünüyoruz. O yüzden aslında şu anda İstanbul ya da hani burada üretilenler aslında o anlamda da bunu belki çok da sadece kent sergisi olarak düşünmemek gerekir. Elbette İstanbul'un özelinde pek çok şeye bakıyoruz ama bunları aslında ele alırken dünyanın başka yerindeki benzer kentlerde ya da Benzer değişimlerden süreçlerden gerilimlerden geçen bölgeleri bu konuştuğumuz konular nasıl tekabül eder oralarda da nasıl konuşulur ya da karşılığı var mı aslında bir yandan bunları da düşündük. Sözünü ettiğin gibi Max'in bir mimarlık koleksiyonu var çok ciddi bir mimarlık müzesi ve bu sergide ilk kez. E, ...mimarlık ve e, sanat küratörleri... ...bir arada çalıştı. ve her, Hem mimarlık hem sanat galerileri... ...birlikte kullanıldı. Dolayısıyla sergi bu anlamda... ...müze için de yeni ve bir harman. E, sergide evet İstanbul'un... E, ...kentsel dönüşümünden... ...değişiminden söz ediyoruz. Ve bu fiziksel çevredeki değişimin aslında... ...sosyal açılımlarından söz ediyoruz. Hı hı. E, bu, ve kırılmalardan... ...söz ediyoruz. E, bununla beraber aslında... Yani hem çevre tahribatı hem sosyal tahribat ama bir yandan hem İstanbul'un hem Türkiye içindeki e, insanların sürekli hareketliliği, göçü e, ve bunların getirdiği katmanlar da aslında işin bir parçası. Evet. ...ve burada emek, ekonomi ilişkisi... ...bunları ele alıyoruz. Ee, evet gezi süreci bunun bir parçası ama... ...biz aslında bir e, zaman çizelgesi gibi bir şey oluşturduk. Yani kafamızda bu hani başı sonu net olduğunu söylemeyeceğim ama... ...bu çizelgede aslında... E, ...gizli bunun ortasında bir yere tekabül ediyordu. Elbette bundan sonra işte örgütlenme pratiklerinde bir araya gelmelerde... ...ve bazı ele alınan konularda farklılıklar var... Ee, ...belki bunu zaten öncesini ve sonrasını el alarak... ...biz bunları da yansıtmışızdır... ...diye düşünüyorum. Ee, ve evet... ...öncesini de çıkarak biraz rol çaldı ama... E, ...bu süreçten aslında... ...zaten biz geziyi e, çıkaramazdık. E, bir yandan da... E, ...dediğim gibi aslında... E, ...bakarsanız işte... E, ...Brezilya'da da... ...Hong Kong'da da... ...aynı zamanlı direnişler oldu. Dolayısıyla hani... İstanbul'da o anlamda da bir selam çakmadan böyle bir sergiye ve burada ne üretildiğine bakmak zaten mümkün olmayacaktı. Zaten sergiyi de şöyle tanımlamışsınız yani İstanbul'daki dönüşümler, çatışmalar, yenilikler ve bir kentin umudu. Evet. diye bahsediyorsunuz ve öyle bir kent ki bu yine tariften alıyorum e, güncel değişimin sembolü haline gelmiş işte bunda zaten geziden bağımsız herhalde bir düşünce alanı yaratmak mümkün olmazdı diye Olmaz, düşünüyorum evet. serginin bence çok başarılı bir adı var e, passion joy fury e, tutku neşe öfke hakikaten bence de İstanbul'un enerjisini ve biz İstanbulluların bu kentle aramızda giderek böyle aşk nefret ilişkisine ...benzemeye başlayan duygu dalgalanmalarını çok iyi kategorize ediyor ve tanımlıyor. Tutku, neşe, öfke, sergiyi bundan yola çıkarak beş ana tematik bölümde kurgulamışsınız. Ve bölümlerde birbirini tamamlıyor. Katalog da zaten buna yeni kaleme alınmış makalelerin de desteğiyle yeni bir düşünce alanı açarak destek veriyor... Ee, üstelik sadece sanat değil mimarlıktan bahsettik kent araştırmaları dedik ama sinema tarihi üzerine de evet. sanki araştırmalar çalışmalar var sesle ilgili bazı şeyler var evet. toplam 45 sanatçı mimar yüzden fazla iş ee, peki bütün bu serginin bölümleri hakkında bize neler söylemek istersin ve bütün bu serginin son bölümünde de e, gelecek ve yarından bahsediliyor hakikaten evet. geleceğe umutla bakabilir miyiz sanat aracılığıyla? Şimdi şöyle aslında sergi altı bölüm var ama bir ilk bölümü biz böyle sıfır diye tanımladığımız için numaralandırırsak beşe <gülüyor> tekabül eder. <gülüyor> bir şey geziyi bir giriş bölümü olarak almıştık. Burada ama parktan görüntüler ve direkt olandan ziyade aslında şehirde bıraktığı izler ve de kişiler üzerinde duygular deneyimler açısından bıraktığı e, ...izlere baktığımız bir bölüm. Bir e, küçük bir başlangıç noktası... ...diyebiliriz giriş noktası sergi. Bundan sonra... E, ...çok kapsamlı bir... E, ...kentin mimarisine... E, ...kentsel planlamasına baktığımız... E, ...değişime hazır mıyız... ...kısmı var. E, burada e, evet... ...araştırmacıların, mimarların sergiye en çok dahil olduğu... ...ve sanatçılarla bir arada... ...işlerin yer aldığı kısım bu. E, daha sonra... E, mücadele edebilir miyiz karşılık verebilir miyiz diye çevirebileceğim bir bölüm var burada e, direnişler e, tüm kimlikler e, kendisi kendi birey olarak kendi şey, e, olduğumuz halimizde yaşamanın bir direniş noktasına geldiği durumlardan Aslında söz ettiğimiz işler burada en Bundan sonraki kısımda daha fazla çalışmalı mıyız? Ee, yeni üretim modelleri ve burada aslında sanat-sermaye ilişkisine de metinlerde baktığımız bir kısım var. Ee, ve tüm kentteki e, yani Türkiye'de yeni ortaya çıkan ekonomik sınıflar bir yandan e, e, üretim modelleri e, bunlar nasıl değişiyor buna bakıyoruz. Daha sonra İstanbul'un e, herkesin evi mi ya da kimin evi olduğunu sorguladığımız... ...kimin yuvası da herkesin yuvası mı... ...dediğimiz bir bölüm var. Ki İstanbul... ...serge her ne kadar İstanbul'un son beş ila on yılına bakıyor olsa da... ...genelde aslında İstanbul her zaman göç alan ve göç veren bir şehir. Bu anlamda aslında bu kısımda daha tarihsel bir e, bakışta getiriyoruz. Ve sözünü ettiğin gibi en sonunda... E, ...yarın gerçekten mi e, dediğimiz bir bölüm var. E, buradaki çalışmalar aslında hepsi birebir İstanbul'la ilgili değil, hepsi Türkiye ile ilgili değil. Genel olarak e, ne tür yeni fikirler çıkarabiliriz, nelerden umut e, ortaya çıkabilir, e, ya da e, umutsuzluğumuzu nasıl kırabiliriz aslında bunları biraz düşünmek istedik. E, söylediğin gibi katalogta ee, çok fazla yeni metin var Bunlar 10-16 e, tane metnimiz var Ve bunlar aslında işlerle bir arada gidiyor Tabii ki e, serginin kendisiyle sadece ortaya koyamadığımız ama metinlerle açtığımız kısımlar var Bu özellikle de umudu aradığımız, sorguladığımız kısım bunlardan bir tanesi e, Tabii yani biz aslında bu, buradan sanatla bir şekilde bir kendimize çıkış noktası Yani bir çatlak yaratabileceğimizi umuyoruz ve bu yüzden de aslında burada hepimiz sürekli üretimeye devam ediyoruz. Bir şekilde umutsuzken de ama o umuda tutunarak e, üretim yaptığımızı düşünüyorum. E, çok ufak sarginin hazırlama sürecine dair bir şey söyleyeceğim. E, bu süreçte sürekli böyle... Sanatçılarla bir araya geldik sadece bile bir toplantılar değil grup toplantıları da yaptık bunların aslında bu tür sergiler konusunda önyargıları kırdığını düşünüyorum. Çünkü hani baştan itibaren birlikte düşünüp konuşup hem kafamızdakileri biz açtık hem onlardan gelen e, geri dönüşümlerle aslında bazı şeyleri tabii ki şekillendirdik. O yüzden de sonunda bir şehir sergisi klişesi olarak eleştirilmedi en azından. ...katılan sanatçılar bakımından. Bunda da bu sürecin etkili olduğunu düşünüyorum. Harika. Hepimizin umuda ihtiyacı var. Bunun için de sanat herhalde zihnimizi açacak iyi mecralardan biri. Ceren Erdem'le birlikteyiz. Çalışmalarını İstanbul ve New York arasında devam ettiriyor ama biz Roma'daki Maxxi Müzesi'nde 11 Aralık'tan beri ziyarete açık olan İstanbul, Tutku, Neşe, Öfke, İstanbul... ...Passion Joy Fury sergisinden bahsediyoruz. Bu sergi 45'ten fazla sanatçı, mimar ve düşünürün katıldığı yüzün üstünde e, yapıta yer veren... ...Hohan Ru başta olmak üzere e, Celen de dahil olduğu dört kişilik bir küratöryel ekibin emeğinin olduğu bir sergi. 8 Mayıs'a kadar Roma'daki Max'de ziyaret edilebilir. Hariçten sanat programındayız Ben Çelenk. Ceren'in New York'ta da yaşadığından bahsettim. Ufak bir müzik arası vereceğiz. Sonrasında biraz New York sanat ortamından da bahsetmek istiyorum Ceren'le. Çünkü ayağının tozuyla New York'tan bu programa geldi. Hatta yarın da Roma'ya gidiyor. Biraz önce üzerine konuştuğumuz Maxteki sergi için. Şarkıyı Ceren seçti. Kendisi için New York'u temsil eden parçalardan biri. Nina Simone'dan. End Got No, I Got Life 1968 yapımı bu parça Hair Müzikali'nden de derlenmiş müziklerden oluşuyordu. Nina Simone zaten biraz önce konuştuğumuz Maxi'deki serginde ruhuna uygun olacak şekilde önemli bir şarkıcı, yazar ve aktivist. Şarkıyı dinleyelim.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 Ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no... I've got my hair, I've got my praise, I've Arjantan sanat programındayız. Ben Çeleng. Ee, Nina Simone'dan "Ain't Got No, I Got Life" diyerek Roma'dan New York'a hızlı bir geçiş yaptık. I got life dedi Nina Simon. Senin de New York'ta bir hayatın var. Evet. Profesyonel yaşamına e, küratör ve yazar olarak orada devam ediyorsun. Bizim New York muhabirimizsin bugün konuk olarak. E, bi, benim bildiğim önümüzdeki hafta mesela New York'ta Free Sanat Fuarı açılıyor. Hoş Türkiye'den sadece Rampa Galerisi'nin katıldığını biliyoruz. Ama çok uzun süredir takip etmeye çalıştım. Yıldız Müzeler Savaşı var orada mesela. Yani evet. MoMA, Metropolitan, Whitney Müzesi'nin yeni mekanı vesaire hepsi böyle evet. güncel Sanat görsel sanatlar alanında büyük yatırımlar yapıp e, bu alanda e, saflarını sıklaştırmaya çalışıyorlar. E, bunu takip ediyoruz Üze, özellikle bunun mimarlık... Tarafı, mali tarafları, sanat piyasasıyla ilişkileri vesaire hayırlısı diyelim bununla ilgili. Evet. Ama sen New York'ta olanlara, yakında New York'a gideceklere, son dönemde gördüğün sergilerden, sanat projelerinden neler tavsiye etmek istersin Ceren? E, tamam, kısaca e, yani hızlıca bahsedeyim. Çünkü çok fazla şey var. Aslında biraz müzelerden seçki yaptım. Çünkü çok fazla galeri var ve e, Freeze New York haftası 5-8 Mayıs'ta. Bütün galeriler zaten yeni sergileriyle açılmış olacaklar. Dolayısıyla o programa bir sahip olmak gerekiyor. Eğer galeri programlarını takip etmek istiyorsa gidenler. Bahsettiğin müze savaşlarına gelirsek. Evet Whitney Amerikan Sanatı Müzesi. Meatpacking'de tam bu Highland Park'ın... ...başlangıç ya da bir anla sonu... ...diyeceğimiz noktada... ...yeni bir büyük bina yaptı. Ve bu şey hani... ...günümüzde aslında... bu ...bugün müze olarak tasarlanmış... ...ender binalardan biri New York'ta. Çünkü New York'ta binalar genelde böyle eski yerler... ...yani eski binalar müze olarak kullanılıyor du ...yakın bir zamana kadar. Whitney'de... ...kendi koleksiyonundan bir portre sergisi var. Ve... ...bu... Müzenin önce yani ben gittiğimde bir katında vardı şimdi bir katına daha yayılıyor tamamı kendi koleksiyonundan oluşan ve son 60 yılda aslında portre kavramının nasıl yeni medyalar ya da başka anlayışlarla ele alındığını gösteren çok fazla yüzden fazla yapıtın olduğu bir sergi. Ee, benim açıkçası çok hoşuma gitti müzenin koleksiyonun böyle bambaşka bir bakış açısıyla e, sergileniyor olmasından aynı zamanda Laura Poitras sergisi de vardı ee, Citizen Four filmiyle biliyoruz Edwisonov'un yalnız bunun böyle bir müze içinde öyle bir serginin sıkıştırılmış ve o onun içine girmiş olması fazlasıyla eleştiriliyor ee, Whitney'den boşalan binayesi Met e, Metropolitan Müze talip oldu. Ee, ...Broyer binası... Ee, ...orada da... E, ...Metropolita'nın... E, ...küresel açılımını görüyoruz... ...Guggenheim'ı biraz takiben aslında... E, ...açılış sergileri... ...unfinished tamamlanmamış... Bitirilmemiş diyebiliriz. Rönesans'tan bugüne 197 tane yapıt var. yüzde40'ı müzenin kendi koleksiyonundan. Ee, i̇şte e, Rembrandt'tan, Turner'dan, Cezanne'dan, Picasso'dan tutun. işte Felix Gonzalez Torres'e, işte Rochenberg'e kadar geliyor. Ee, burada yalnız bu bitirilmemiş, tamamlanmamış konusu birazcık çekiştirmişler. Bir açılış sergisi için biraz... Zorlama bir kavramsal durumdu bence. Ve binanın kendisinde de mimari olarak çok güzel ama galerilere hiç müdahale edinmemiş. O yüzden Whitney'den kalan depresiflik... Biraz devam ediyor. Üstelik de Metropolitan'ın hani güncel sanat alanındaki ilk ve en iddialı projesi bu Brower Binası evet, evet. Demek ki Whitney'nin hani oradaki hayaleti hala gezmeye devam ediyor ve sergide bekleneni tam olarak getiremedi diyebilir miyiz? Evet biraz e, çekiştirilmiş buldum ben e, açıkçası e, külatöryal açıdan. E, bir katında da Nesrin Muhammedi var. Hani sanki biraz en e, şey global açılım olarak da... Sanki o sergiyi açmışlar gibi böyle bir jestmiş gibi neredeyse olmuş. Bugün aynı da Fishleyen var ama o Fiz haftasında bitmiş olacak. E, bu arada yine Guggenheim'in global açılımlarından... ...Global Mapping Projesi'nde, küresel haritalandırmada... E, ...Orta Doğu ve Kuzey Afrika sanatı sergisi açılacak. Küçük galerilerinde bunlar görülebilir. E, MoMA daha yeni binası başlamadı. E, ama koleksiyonunu yeniden asmış. E, orada da böyle bir ilginç bir durum vardı. Bir galeride 1960-69 her oda bir yıl olarak... Biçimlendirilmiş ama işte tasarımdan sanat eserlerine ve şöyle bir iddiayla yani ilk kez bir araba arabayla işte e, Rochenberg aynı odada falan gibi <gülüyor> böyle bir iddiam var. E, niye bilmiyorum ama sanki bu kurumlar biraz bu yarış konusunda e, ne yapacaklarını sanki bilememişler gibi bir halkan olmuş birazcık. Ee, son olarak da New Museum'da şahane bir anrisala sergisi bitti. Ne yazık ki ama üç tane sola sergi açılıyor. Goşko Makuka, Andra Ursuta ve Nicole Eisenman. Aynı zamanda Kela bir yerleştirmesi olacak. Bence orası ziyaret edilebilir mutlaka. Ceren çok teşekkürler. Ceren Erdem'le birlikteydik. Çalışmalarını New York İstanbul arasında devam ettiren bir küratör ve yazar. Ee, Roma'daki Maksim Müzesi'nde 8 Mayıs'a kadar devam eden İstanbul... ...Tutku, Neşe, Öfke sergisinden bahsettik... ...ama onunla da kalmadık... ...New York Sanat Gündeminden... ...özellikle de bu New York'un... ...büyük sanat müzelerinin... ...güncel sanat alanındaki... ...yıldız savaşlarından... Evet. <gülüyor> ...bize bir kesit sunmuş oldu... ...bakalım e, iyi olan kazansın... <gülüyor> ...diyoruz... Aynen. ...Ceren çok teşekkürler... ...Hariçten Sanat programı... ...ben Çelenk... ...önümüzdeki hafta pazartesi görüşmek üzere... ...Hariçten Sanat... ...Gezegenden Kültür Sanat Haberleri... Hazırlayan ve Çelenk Vafra.